Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmedu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela halile lehu. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammedan abduhu ve rasuluhu. Emma ba'd feinna istaqal hadisi kitabullah ve hayral hadi hudi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bil'â ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr Zeberjet kitabında faziletler bölümünde Ammar bin Yasir radıyallahu anhulmâ'nın fazliyeti bölümünde kalmıştık 1329 nolu hadis Aişe radıyallahu anhâ dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Ammar iki iş arasında serbest bırakıldığında o işin en doğrusunu seçer bu hadis Müslüm'ün şartına göredir bunu Acurri, da Tirmizi, Hakim, Ahmet, Nesai, Sünem'in Kübra'da, İbne şey ve İbna Sakir rivayet etmiştir. Elbani Es-Saiha'da, Muhbil bin Adisayül Müsnet'te tarihci etmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Amlar Radiyallahu Anh ile ilgili olarak onun başına gelebilecek bir durumla alakalı bir haber veriyor burada. Yani o genel olarak özelliği iki iş arasında serbest bırakıldığında en doğrusunu seçer. Bu Başında da böyle olmuştur, sonunda da böyle olmuştur. Başında olması Nahil Suresinin 106. ayetinin e, nazil olmasına sebep olan hadisedir. Yani ikrah altında kaldığı zaman, annesi ve babası müşrikler tarafından şehit edilince, işkence altında kaldığı zaman kalbi mutmain, iman mutmain olduğu halde, e, diliyle, e, ruhsatla hareket ederek canını kurtarmıştı. E, sonraki vaziyeti ise, Muaviye radıyallahu ile Ali radıyallahu arasında meydana gelen olaylardan yine Cemel olayında Ali radıyallahu anh'ın tarafında yer alarak Hakk'ın tarafını tutmuştur. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu zaten bağlı bir toplumun öldüreceğini bildirerek Ammar radıyallahu anh'ın seçtiği tarafın karşısındaki tarafı bağlı olduğunu da bildirmiştir. 1330'lı rivayet al bin Kays en-Nehai Rahimullah dedi ki Halid bin velid şöyle dedi. Benimle Ammar radiyallahu arasında bir tartışma vardı ve ona ağır bir söz söyledi. Ammar gidip beni Nebi sallallahu aleyhi ve selleme şikayet etti. Halid bin El-Velid de onu Nebi sallallahu aleyhi ve selleme şikayet etti ve konuştukça sözlerinin ağırlığını artırdı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir şey söylemeden sükut ediyor. Ammar radiyallahu anh de ağlıyordu. de ağlıyordu.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 Bu hadis Bukhara ve Müslümün şartlarına göredir. Taberani'nin rivayetinde Alkame Halbin bin Velid radıyallahu <gülüyor> işittiğini tasrih etmiştir. Yani kıta şüphesi kalmamıştır. Bu hadisi İbnül Esir, Usul Gâbe'de, İbn-i İbban, Hakim, Ahmet, İbn-i Şeybe, Sümen-i Kübra'de, Nesai, Mucemi'de, Taberani ve tarihinde İbn-i rivayet etmişlerdir. Cafer bin Ebi Talib radıyallahu anh, 1331 no'lu hadis. Ebu Reyre radıyallahu dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dün gece Cafer bana meleklerden bir topluk içinde uğradı. Onun kana bulanmış iki beyaz kanadı vardı. Bu hadis müslimin şartına göredir. Hakim rivayet etmiştir. Elbani es da tercih etmiştir. Cerir bin Abdillah radıyallahu anh'ın fazileti 1332. Cerir bin Abdillah el-Beceli radıyallahu dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni mutlaka yüzümde tebessümle ile görmüştür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yanınıza şu kapıdan hayırlı ve bereketli, yüzünde melek siması olan biri girecektir. Bunun üzerine içeri Cerir bin Abdillah radıyallahu anh girdi. Bu hadis Bukhari ve Müslim'in şartlarına göredir. Hümeydi, Edeb-ül Bukhari, Ahmet, İbn-i İbban, İbn-i Zeyme, Hakim, Sünel-Kübrada, Nesai, İbnebi Şeybe, Taberani, Ebu Ahmet el Hakim, el Esami ve el Kuna'da, İbn-i tabakatında, Ebu Nain marifede, Haris bin Ebu Usame müsnedinde, Begabi Muceminde, Beyhak-ı rivayetler. Elbani Esayi'ye da Mukbil bin Adisayi'l-Müsned de etti. Abdullah bin Amr bin Haram radıyallahu anh olur rivayet. Cavil bin Abdillah bin Amr bin Haram radıyallahu anh dedi ki, Babamla beraber bir adam defnedilmişti. Bir ihtiyacım oldu ve 6 ay sonra kabri açtık. Babamın toprağa değmiş olan sakalındaki birkaç kıl dışında tanıyamadığım hiçbir şey olmamıştı. Yani aynı şekilde duruyordu. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Şehid olmuştu Abdullah bin Amr bin Haram. Ee, bunu Ebu Davud ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Hüseyin bin Ali radıyallahu anh'ın fazileti 1334 malı rivayet. İbni Abbas radıyallahu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyamda gördüm. Üstü başı dağınık ve toz içindeydi. Elinde içinde kan olan bir şişe vardı. Dedim ki Ey Allah'ın Resulü bu nedir? Buyurdu ki bu Hüseyin ve arkadaşlarının kanıdır. Ben o günden beri bunu gözlüyorum. O günü hesapladılar ve Hüseyin radıyallahu anh'ın o gün öldürülmüş olduğunu gördüler. Bu hadis-i müslümin şartına göredir. i̇bn dünya Büdünya el-Menamad'da Ahmet Hakim, Av bin Taberani, El-Muhallis, Şecere-i Emali'de, Beyha Gidelalü'n-Nübüve'de, İbn Sakir tarihinde, İbnü'l-Mugazili Menakıbü Ali'de rivayet ettiler. Muhbibinat Said Müsnede tahric etti. 1335 Amir bin Sa'd el-Beceli Raymullah dedi ki: "Hüseyin bin Ali radıyallahu anhu öldürüldüğü zaman rüyamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Buyurdu ki: "El-Berâ bin Azib'i görürsen ona benden selam söyle ve haber ver ki El-Hüseyin bin Ali'yi öldüren cehennemdedir." Allah Azze ve Celle yeryüzü halkına öyle öfkelendi ki neredeyse can yakıcı bir azap gönderecekti. Bunun üzerine Bera Radiyallahu anh'a gittim ve haber verdim. Dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru söylemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim beni rüyasında görürse gerçekten beni görmüştür. Zira şeytan benim şeklime giremez. Şayet bu isnadında, bu hadisin İslam'da geçen Ebu İshak, Es-Sebi'i ise bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Ee, bu ve bunu Rüyani Müsnel'de i̇bn tarihinde rivayet etmişlerdir. Amr bin El-As ve Salim Mevla Ebu Zeyfe radıyallahu anh. 1336'ın rivayet Amr bin El-As radiyallahu dedi ki, Medine'de bir korku oldu. İnsanlar şöyle ve böyle oldular. Yani birbirine girdiler dağıldılar. Ben necide girdim ve orada Salim Mevla bu Zeyfe'yi kılıcını kuşanmış bir şekilde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in minberin yanında oturur halde gördüm. Salim ile beraber ben de oturdum. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem geldi, minbere çıktı ve buyurdu ki, ey insanlar Allah'a ve Resulüne kaçmalı değil miydiniz? Şu iki mümin adamın yaptığı gibi yapamadınız mı? Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Tayalisi i̇bn İbn Ahmed Ahmet, sünem Kübra'da Nesai, İbn-i Nebiyas'ın El-Ahad ve el i̇bn Sakir Talim'de rivayet ettiler. Muhbil bin Hadi, Sayül-i Müsned'de tercih etmiştir. Yani burada Amr bin As ve Salim Mevla bu Zeyfe'yi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mümin ile niteliyor. Bu onlar için bir menkıbedir. Zahir bin Haram radıyallahu anh'ın fazileti 1337'in olduğu rivayet Enes radıyallahu anh'den. ismi Zahir bin Haram veya Hizam yani Zahir bin Hizam olan Bedevilerden bir adam. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme çölden hediye getirirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de adam döneceği zaman ona bir şeyler verirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında şöyle buyurdu. Zahir bizim çölümüz biz ise onun şehriyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu severdi. Zahir kısa boylu ve çirkin biriydi. Bir gün zahir mallarını satarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip onun arkasından kucakladı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i göremedi ve bırak beni bu kimdir dedi. Dönüp baktığımda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördü ve sırtını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in göğsüne yapıştırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu köleyi kim satın alır demeye başlayınca zahir, e yalan Resulü, vallahi satmaya çalıştığın şey değersizdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ama sen Allah katında değersiz değilsin veya şöyle dedi, Allah katında çok değerlisin. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ma'mer bin Raşid camiinde i̇bn İbn, İbdan, züya el-Muhtare'de, Ahmet Şemail'de Tirmizi, Şerr-i Sümmede Bezar, Ebu Yâla, Tarihinde Hatip, nevadir Usul'de Usûlde hakim Tirmizi ve Beyhaki rivayet etmişler. Elbani muhtasar Şemail'de sahihlemiştir. Cüleybib el-Ensari radıyallahu anh, 1138 no. rivayet. Enes bin Malik radıyallahu anh, dedi ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Cüleybib radıyallan için Ensar'dan bir kadına talip olarak babasına gitti. O da annesine danışayım dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tamam dedi. Adam karısına gidip durumu anlatınca karısı vallahi olmaz. Onu falan istedi filan istedi vermedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bipten başkasını bulamamış mı dedi. Kız perdesinin arkasından bunları dinliyordu. Adam bu sözleri Nebi sallallahu aleyhi ve selleme haber vermek üzere çıkmak isteyince kız dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrini geri mi çevireceksiniz? Eğer durum böyleyse ben razıyım onu benimle evlendirin. Sanki anne ve babasının üzerindeki yükü kaldırmış gibiydi. Kadın dedi ki doğru söylüyorsun. Kızın babası da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gidip dedi ki eğer sen ondan razıysan ben de razıyım. Bunun üzerine onları evlendirdiler. Sonra Medineliler savaşa gidince Cüleybip de gitti. Onun öldürülmüş olduğunu ve etrafında da onun öldürdüğü müşrikleri gördüler. Enes Radyalan dedi ki ben Cüleybip radıyallahu anh'ın hanımını gördüm. Medine'nin dul kadınlar içinde en çok infakta bulunanıydı. Yani Allah bereket vermiştim malına. Bu hadis Bukhara ve Müslüman şartlarına göredir. Abdurrazzak, İbn-i İbdan, Zehul Ahmet, Tayelisi, Bezar Ab bin Hümeyd, İbn-i Münzireli, Efsat'ta ve Dehaki rivayet etmişlerdir. Ebu Zeyd Amr bin Ahtab radıyallahu anh 1339'da rivayet. Zeyd, Ebu Zeyd bin Ahtab radıyallahu anh, dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başımı ve sakalımı mesetti ve buyurdu ki, Allah'ım onu güzelleştir ve güzelliğini devamlı kılın. Nitekim Ebu Zeyd Amr bin Ahtab radıyallahu anh yüz küsür sene yaşadı. Bir tutam dışında saçı da sakal da ağırmadı. Onun yüzü vefat edinceye kadar gülümser haldeydi. Bunu El-Hasen bin Ahmet el-Mahledi fevaydül-Muntehabede, İbn-i hakim Ahmet Tirmizi İbnebi Şeybe müsnedinde, Taberani, Ebu Yala, İbn-i Yasım el-Ahad mesanide Dulabi, Kona'da, İbn-i Kani, Mucem'de, İbn-i Sünni, Amel-i Yevm ve Leyla'de, i̇bn Dünya, Mucabut'da ve de, Ebu Naim, Delail'de, beyhak Delail'de rivayet ettiler. Muhbil bin Hadisayl-i Müsnet'te tercih etti. hadis Müslim'in şartına göredir. <gülüyor> Abdullah Zülbicadeyn radıyallahu anh, 1340 no'lu rivayet, İbn-i Ekva veya İbn-i Edra radıyallahu anh, dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gece bekçilik yapıyordum. Kalktım ve ellerimden tutup onlara dayanıyordu. Mescidde sesini yükselterek namaz kılan bir adama uğradık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem belki bu riyakar olabilir buyurdu. Dedim ki ey Allah'ın Resulü namaz kılıyor ve dua ediyor. Bunun üzerine elimi çekti ve buyurdu ki bu işe mübalağa ile veya aşırılık ile ulaşamazsınız. Sonra başka bir gece yine çıktık ve yüksek sesle namaz kılan bir adama uğradık. Ben ey Allah'ın Resulü belki bu riyakar olabilir. Bu bir riyakar olabilir dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, lakin o eva yani çok tevbe edip yalvaran birisidir buyurdu. Bir de baktık ki o adam Abdullah Zülbicadeyn <gülüyor> radıyallahu imiş önceki adam ise bir bedeviydi. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. İsa bin Rahüye'nin müstedinden Naktani i̇bn Hacer zikretmiş, bu sayrı zikretmiştir. Ahmet, e, i̇bn de Mende Marifet-ül Sahabe'de, Ebu Nain Sahabe'de, İbn-i Hasekirtani'de rivayetler Elbani Es-Saiha'da etti. Maiz bin Malik radiyallahu fazileti 1341 Cabir bin Abdillah radiyallahu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Maiz radiyallahu anh'a recmetti ve buyurdu ki onun cennet nehirlerinde yıkandığını gördüm. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Ebu Bekir el Bezzar e, hadis cüzünde, Ebu Avane müsnedinde, i̇bn İbn İbban, Ebu Marfede ve Ahbar-ı İsbihan'da rivayet ettiler. Yani Maiz bin Malik e, zina etmişti. Ve zinasını itiraf edip Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a ısrarla temizlenmek için e, kefaret olması için e, recm edilmesini şey yaptı, teklif etti. E, yani bu hükme razı olarak recm edildi. E, ve tevbesinden dolayı Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam onun tevbesinin Medine'nin günahkarlarına yeteceğini beyan etmişti. Burada da onun cennet nehirlerinde yıkanlığını gördüm. E, buyuruyor. Sumame el-Hanefi'nin Müslüman oluşu, 1342'e ne olur rivayet? Ebu Hureyre dedi ki, Sumame bin Ussal el-Hanefi esir edildi. Yani müşrik olarak esir edildi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına gider ve ey Sumame düşünce nedir diye sorardı. O da eğer öldürürsen kan sahibilerini öldürmüş olursun. Yani kana kan, kan kıssas yapmış olursun. Eğer iyilikte bulunursan şükreden birine, yani serbest bırakırsan şükreden birine iyilik etmiş olursun. Eğer mal istiyorsan ondan dinlediğin kadarı sana verilir. Yani kavmin verir sana derdi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in asabı fidye almak istiyor ve bunu öldürüp de ne yapacak diyorlardı. Yani öldürüleceğine karşılığında fidye alınsa işimize yarar gibisinden. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ona iyilikte bulundu ve Sumame Müslüman oldu. Onu serbest bırakınca İbni i Talha'nın bahçesine gidip yıkanması söylendi. O da kusletip iki rekat namaz kıldı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kardeşinizin Müslümanlığı güzel oldu. Bu hadis Bukhara ve Müslüman şartlarına göredir. Ebu Avani müstehrecinde İbn-i Zeyme, İbn-i İbdan, İbn-i Cerd, El-Müntekada, Ebu Tahir el-Muhallis ve Beyhakir rivayet etmişler. El-Bani rivayet de tarcih etmiştir. Bu, burada muhtasar anlatılıyor. Normalde Sumame, ee, aslında Müslüman olmayı kafasına koyuyor. Fakat bağlı haldeyken işte mecburiyetten Müslüman oldu e, denmesini, yani böyle bir şaibeyi gururuna yediremediği için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın serbest bırakmasını bekliyor. İçinden böyle bir şey arz ediyor. Ondan sonra serbest kalır kalmaz gidiyor o bahçede ediyor geliyor, Müslüman oluyor. Yani e, o yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşinizin Müslümanla güzel olduğu buyuruyor. Yani hiçbir baskı altında kalmadan... Tehdit tamamen kalkmışken, ikrah kalkmışken o halde tamamen gönül rızasıyla Müslüman oluyor. Zeyd bin Amr bin Nüfeyl'in fazileti, 1343'ün al rivayet. Zeyd bin Harise radiyallahu dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni bineyin terkisine bindirdi, dikili putlardan birine gitti. Biz ona bir koyun kesip tandıra koyduk, pişince çıkardık ve soframıza koyduk. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devesine bindi, beni de bineğinin terkisine aldı. Mekke'nin yukarısında Zeyd bin Amr bin Nüfeyl ile karşılaştı. Birbirlerini cahiliye selamı ile selamladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, kavmin seni neden kötülüyor ve sevmiyor dedi. Yani bu şey dönemde, İslam'dan öncesi dönemde Zeyd bin Amr bin Nüfeyl şirkten uzak duran, tevhidi tek başına yaşamak için kavminden ayrı duran, daha başında yaşayan birisiydi. Allah Resulü de ona, kavmin seni neden kötülüyor? Senin hakkında kötü konuşuyorlar, neden sevmiyorlar dedi. O da, vallahi ben onlara bir kötülük yapmadım. Ancak ben onları sapıklıkta görüyordum. Bunun üzerine bu din için çıktım. Hayber'in alimlerine gittim. Yani Yahudilere gitmiş. Onları Allah'a kulluk ederken ve ona ortak koşarlarken buldum. Dedim ki, vallahi benim aradığım din bu değildir. Bunun üzerine Şam'ın alimlerine gittim. Onların da Allah'a ibadet ederken ona ortak koştuklarını gördüm. Dedim ki, vallahi benim aradığım din bu değildir. Şam'ın alimlerinden biri dedi ki, ''Senin aradığın sadece Allah'a ibadet edilen din ile bilinen sadece bir kişi vardır. O da Cezire'dedir.'' Bunun üzerine onun yanına gittim. Ne için yola çıktığımı ona söyledim. Bana dedi ki, ''Şüphesiz gördüklerinin hepsi sapıklıktadır. Sen Allah'ın ve meleklerinin dinini arıyorsun. Senin topraklarında bir nebi çıkacak. Geri dön ve onu tasdik edip ona iman et.'' Bunun üzerine döndüm. Bundan sonra da bir nebiden haberdar olamadım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devesini çöktürdü ve önüne sofrayı serdi. Zeyd bu nedir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu ve şu putlar için kestiğimiz koyundur dedi. Zeyd bin Amr bin Nüfeyl dedi ki muhakkak ki ben Allah'tan başkası için kesilen hayvandan yemem. Sonra ayrıldık. Zeyd bin Amr bin Nüfeyl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nebi olarak gönderilmesinden önce vefat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "O kıyamet gününde tek başına bir ümmet olarak gelecektir." Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Ebu Zekeriya İbn Mende Marifetu Erdaf'ta, Marifetu Erdaf'in Nebi'de, Hakim Taberani, Nesai Süneni Kübra'da, Ebu Yala Bezzar, İbn Beyas'ın İsmail Lesbehani Delailü'n-Nübüve'de, Beyhaqi Delailü'n-Nübüve'de İbn Asakir tarihinde rivayet ettiler. Muhbil bin Acem Müsa'id'de taric etti. Gördüğü gibi burada cehaletin mazaret olduğuna da açık bir delil vardır. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam peygamberliğinden öncesinde dahi, yani peygamberlerin ismet özelliklerindendir bu, öncesinde dahi şirk koşmuş olamaz. Ama burada işte falanca putlar adına kesilen bir koyun. Yani buna, bunu yaptıklarını bildiriyor. Şu ve şu putlar için kestiğimiz koyundur diyor. Yani ona tevhide dair bir şey ulaşmadığı için Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a o anda bundan mesul olmuyor. Yani bu bir şirktir. Yani şu an yani e, bu konuda batıl itikatlara sahip olanlar işte büyük şirkte cehalet mazeret olmaz e, diye ısrar ediyorlar. Ve cehaleti mazeret kabul etse dahi ameli meselelerle ilgili, yani daha akidenin dışında kalan meselelere indiriyorlar. E, burada e, tevhidle alakalı bir meselede bir cehaleti görüyoruz. Varaka bin Nefer'in fazileti 1344 numaralı rivayet Ayşe radıyallarına anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Varaka'ya sövmeyin zira ben onun bir veya iki cenneti olduğunu gördüm. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ebu Said el Eşec cüzünde hakim Bezzar değil mi? El ile el Rafi et fi Kazvin'de İbn Sagir tarihinde rivayet ettiler. El-Bani Sa'ya da tahric etti. Necashi'nin imanı 1345 no'lu rivayet Ebu Musa radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Necashi'nin ülkesine gitmemizi emretti. Böylece o Habeşistan Hicret kıssası hadisini zikretti ve dedi ki Necashi dedi ki şahit ederim ki o Allah'ın resulüdür. Muhakkak ki o Meryem oğlu İsa Aleyhisselam'ın müjdelediği kişidir. Şayet ben kral olmasaydım elbette ona gider ve ayakkabılarını taşırdım. Bu hadis Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göre sayittir. Ebu Davud, Hakim, Ab bin Hümeyt, İbni Bişeybe, Rüyani, Hilye'de Ebu Naim ve Delailde Ebu Naim. Yine Delayl-ül Nübüvvede Beyhaki rivayet etmişlerdir. Ayşe radıyallahu anh'ın fazileti 1346'ün o rivayet. Ayşe radıyallahu anh'a dedi ki, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme eyalan Resulü. Cennette senin eşlerin kimler olacak dedim. Buyurdu ki muhakkak ki sen onlardansın. Bu hadis müslimin şartına göredir. i̇bn Fahir el-Abşemi mucibatul cennede. i̇bn İbban hakim taberani İbn-i itikatta rivayet etmişler. El-Bana Es-Sai'ye etmiştir. Safiye radıyallahu anh'ın fazileti. 1347 olur rivayet Enes radıyallahu anh dedi ki, Safiye radiyallahu anh'a'ya Hafsa radıyallahu anh'a'nın Yahudi kızı dediği haberi ulaştı. Yani Hafsa ona Yahudi kızı demişti Safiye'ye. Bunun üzerine Safiye radıyallahu anh'a ağlamaya başladı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdiğinde o ağlıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neyin var diye sordu. Safiye radıyallahu anh'a Hafsa benim Yahudi kızı olduğumu söylüyor dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sen bir Nebi'nin kızı durumundasın. Amcan da Nebi'ydi ve şu anda da bir Nebi'nin nikahı altındasın. Hangi konuda sana karşı övünüyor? Sonra Hafsa radiyallahu anh'a, Ey Hafsa Allah'tan kork buyurdu. Bunu Taberani, İbn-i Ahmed, Ahmet, Tirmizi, Sünen i Kübra'da Nesai, ziyal Maktisi, Mamer, El Camii'nde, Ebu Yala, Hilya'da, Ebu Noel rivayet etmişler. Elbani hukukun Nisa'da tarih etmiştir. Bukhar ve Müslümin şartlarına göredir hadis. Meymune radıyallahu anh'a'nın fazileti 1348 Nual rivayet Yezid el-Asam Rahimullah dedi ki... ...Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Meymune radıyallahu anh, Mekke'deyken hastalığı ağırlaştı. Yanında yeğenleri yoktu. Dedi ki beni Mekke'den çıkarın zira ben orada ölmeyeceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Mekke'de ölmeyeceğimi haber verdi. Bunun üzerine onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisiyle evlendiği... ...Seref'te bulunan kubbenin altında bulunan yere götürdüler... Orada vefat etti. Kabrinde yanağının altına ridamı koydum. i̇bn Abbas radyalanma onu aldı ve attı. Bu hadis müslimin şartına göredir. Ebu Yala hakim, İbn-i Ahmet, İshak bin Rahüye, Abdurrazzak, Delail'de Beyhaki rivayetler, Muhbebi Nal-i Sayıl-i tarihci etti. Kadınların en hayırlıları 1349 Enes radıyallahu anh'ten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Alemlerin kadınlarından Meryem binti İmran, Firavunun karısı Eesiye, Hadice binti Huveylid ve Fatıma binti Muhammed sana yeter. Bu hadis buhar ve müslim şartlarına göredir. Yani burada en üstün kadınları sayıyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. i̇bn Münzir tefsirinde İbn-i İbban hakim Ziyalmak'ta ise Tirmizi, Ahmet, Begavi, Ma'mer, Ebu Yala, Taberani, Lalkai, Ebu Naim, Acurri, Tahavi, Rafi, i̇bn Sakir rivayet etmişler. Muhbir bin Hadisahü'l-Müsnet'te tercih etmiştir. 1350'nin rivayet Urve bine Zübeyir dedi ki Ayşe radiyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kızı Fadime radiyallahu anh'a dedi ki Seni müjdelemeyeyim mi? Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurdu işittim. Cennet ehli kadınların efendileri şu dördüdür. Meryem binti İmran, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kızı Fatıma, Hadice binti Huylid ve Esiye. Yani aynı hadisin farklı bir lafızla rivayeti esasında bu. Farklı bir raviden. Bu hadis Bukhara ve Müslim şartlarına göredir. Hakim, Fadavülü sahabede Ahmet bin Anbel rivayet etmişler. Elbani es da tercih etmiştir. Esiye binti Muzahim'in fazileti, 1551. Selman radıyallahu anh dedi ki, Firavun'un karısına güneş altında işkence ediliyordu. Onun yanından ayıldıkları zaman melekler onu kanatlarıyla gölgelendiriyorlar ve o cennetteki evini görüyordu. Bu eser Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Taberi tefsirinde hakim İbni Ebi Şeybe, Şuab-ı Liman'da Beyhakir rivayet etmiştir. Elbani da tarcih etmiştir. Bedir ashabının fazileti 1352. Cabir bin Abdillah radıyallahu anh'a'dan Hatip bin Ebi Berta. Mekkelilere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onlarla savaşmak istediğine dair bir mektup yazdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu mektubu taşıyan kadına haber verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadına adam gönderip mektubu saçlarından çıkarttırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey hatip bunu yaptın mı dedi. O da evet fakat ben bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aldatmak için veya nifaktan dolayı yapmadım. Allah'ın ve Resulünün galip geleceğini ve işini tamama erdireceğini bildim. Yani bunu biliyordum zaten. Lakin ben onların arasında aziz idim, annem de onlardan idi. Bu mektup ile onların katında yer edilmek istedim dedi. Ömer radıyallahu anh şunun başını vurmayayım mı dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bedir ehlinden birini mi öldüreceksin? Ne biliyorsun belki de Allah Bedir ehlinin durumunu bildiğinden dolayı ne dilerseniz yapın buyurmuştur. Bu hadis müslimin şartına göredir. Ahmet Ebu Yala ve İbn-i bu lafızla riva edilmişlerdir. Bukhara Müslim'deki meşhur biliyorsunuz. Orada e, şu münafığı öldüreyim mi ibaresi de geçer. Yine Ali radıyallahu ile Miktat radıyallahu gönderiyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu kadına, e, Allah emanet bu kadına müşrik bir kadın. E, sen mi çıkarırsın yoksa biz mi seni soyalım, alalım diyorlar o mektubu. Kadın e, hayasından dolayı, yani müşrik olmasına rağmen hayasından dolayı saçlarının örgüsünün arasından çıkarıyor ve e, soyulmasına e, razı olmuyor. Yani itiraf ediyor, şeyi veriyor, mektubu veriyor. Belki arasalar saçlarının örgülerinin arasından bulamayacaklardı bile belki. Öyle bir ihtimal de var yani. 1353 Nal rivayet, Ali an anh'den benzer rivayet. Muhtasar olarak gelmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ne biliyorsun? Belki de Allah Teala Bedir eline muttali olduğundan dolayı dilediğinizi yapın, sizleri bağışladım buyurdu. Bu hadis Bukhari ve Müslim'in şartlarına göre sahiptir Bukhari ve Müslim bu lafızları rivayet etmemişlerdir. İbn-i Yasım, El-Ahad ve Bukhari, Müslim yani onlar uzun, az önce bahsettiğim şekilde uzun şekilde rivayet etmişlerdir. Ahmet, Şafii, müsnedinde Ebu Davud, Sünem-i Kübrada, Nesai, İbn-i İbdan, Rivayet etmişlerdir. Bedir ve Hudeybiye'ye katılanların fazileti. 1354 numaralı rivayet. Abdullah bin Ebi Efra radiyallahu anh'den. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bedir savaşına ve Hudeybiye'ye katılanlardan biri cehenneme girmeyecektir. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Bezzar rivayet etmiştir. Muhbil bin hadis müsnedde Müsnet'te tarihci etmiştir. Mu'te'de şehit olanlar ne olur? rivayet Abdullah bin Cafer radıyallahu anh'a'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir birlik çıkardı. Askeri birlik çıkardığı başlarına Zeyd bin Harise radıyallahu anh komutan yaptı ve buyurdu ki Zeyd öldürülür veya şehit edilirse komutanınız Cafer'dir. O da öldürülür veya şehit edilirse komutanınız Abdullah bin Ravah'ı'dır. Düşmanla karşılaştılar ve Zeyd radıyallahu anh'ın aldı, öldürülünceye kadar savaştı. Sonra sancağı Cafer radıyallahu aldı ve öldürülünce kadar savaştı. Sonra sancağı Abdullah bin Revaha radıyallahu aldı ve öldürülünce kadar savaştı. Sonra sancağı Halib bin Elverid radıyallahu anh aldı ve Allah fethi nasip etti. Bu haber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşınca insanların yanına çıktı. Allah'a hamdü senada bulunup şöyle buyurdu. Kardeşleriniz düşmanla karşılaştı. Sancağı Zeyd aldı, öldürünce veya şehit olunca kadar savaştı. Sonra sancağı Cafer bin Ebi talib aldı ve öldürünce veya şehit olunca kadar savaştı. Sonra Sanca Abdullah bin Revaha aldı ve öldürülünce yahut şehit edilince kadar savaştı. Sonra Sanca Allah'ın kılıçlarından bir kılıç olan Halid bin Velid aldı ve Allah fethi nasip etti. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir müddet başka şeylerle meşgul oldu ve Cafer radıyallahu anh ailesine de 3 gün uğrayamadı. Sonra onlara gelip buyurdu ki, bugünden veya yarından sonra kardeşime ağlamayın, kardeşimin iki oğlunu bana çağırın. Bizi ona götürdüler, yani Abdullah bin Cafer diyor, Cafer, anh, biz tavuklar gibiydik. Bize berber çağırdı ve başlarımızı tıraş ettirdi. Sonra buyurdu ki, Muhammed amcamız Ebu Talib'e benziyor, Abdullah'ın yaratılışı ise benim yaratılışıma benziyor. Sonra elimi tutup kaldırdı ve buyurdu ki Allah'ım Cafer'e ailesinde halef ver. Yani arkasından onları koruyup bezitecek bir birisinin eyle. Ve Abdullah'ın sahilinin kazandığını mübarek kıl. Bunu üç defa söyledi. Sonra annemiz geldi ve ona bizim yetim kaldığımızı, sevincinin gittiğini anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Dünyada ve ahirette onların velileri ben olduğum halde fakirlikten mi korkuyoruz? Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Ahmet, Ebu Davud, Ziya, Nesai, Taberani, Begavi, Tahavi, İbni Sakir, cevap <gülüyor> etmiştir. ve İrvan-ı Galil de tahric etmiştir. Burada çocukların e, saçlarının kraş edilmesine e, cevaza delil getirilmiştir bu hadis. Yani kazınması. Ona onun cevazına delil getirmiştir. Yani Çocukların başları kazınabilir e, hac dışında, hac ve umre dışında. Kureyş'in fazileti 1356'ın oldu? Rivayet i̇bn Abbas radiyallahu dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Allah'ım Kureyş'in öncekilerine azabı tattırdım, sonrakilerine de nimetlerini artır. Bu hadis Bukhara ve Müslim şartlarına göredir. Yani Allah Rızû Kureyş kabilesine özel dua etmiştir böylece. Ukayli et duafa'da, Ziyal-i muhtaride Muhtayr'de Ahmet, Tarih-ül Kebir'de Bukhari, Tirmizi, Ebu Tahir el-Muhallis, İbn-i Asım, rivayet etmişler. Muhbil bin Adisayil Müsnet'te tercih etmiştir. Yemenlilerin fazileti, 1357, Said bin Amr el-Kureyşi Rahimullah dedi ki, İbn-i Ömer radıyallahu Yemen halkından develerinin palanları deriden olan bir yol arkadaşları topluluğu gördü ve dedi ki, kim sadelik bakımından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabına benzeyen bir yol arkadaşları topluluğu görmeye istiyorsa şunlara baksın. Bu eser Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Yani onların e, heyet şekil olarak Allah Resulü'nün ashabına benzediğini ifade ediyor Yemen'in kurbuna. Ensar'ın fazileti 1258 Enes Radyolant'ten. Muacirler dediler ki, Ey Allah'ın Resulü kendilerine geldiğimiz bu topluluk kadar azlıkta paylaşan, onlar kadar çoklukta ihsan eden, zorlukta bize yardım eden, sevinçte bizi kendilerine ortak eden bir topluluk görmedik. Öyle ki bütün ecirleri onların götürmelerinden korkuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Onları övüp kendilerine dua ettiğiniz sürece hayır." Yani onlara teşekkür olarak karşılık vermek istiyorsanız, yani sizin imkanınız yok ama onlara övgüde bulunup dua ederseniz karşılık vermiş olursunuz." diyor. Bu hadis Bukhari ve Müslüman şartlarına göredir. Harayet-i Ahlak'ta, Nesai-i Kübra'da, Ahmet, Hakim, Ziyavül Mahdisi, Tirmizi, Ebu Davut, İbni Beyasım, Edebül Müfret'te Bukhari, Taberani, Mucenil, Evsat'ta, Ebu Yala ve Behaki rivayet etmişlerdir. Yine numaralı rivayette Ez Zühri Rabinullah dedi ki, tebeleri kabul edilen üç kişiden biri olan K.B. Malik Radyo'nun oğlu Abdullah yani Abdullah bin Kab'in Malik, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından birinden rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün başı sarılı olarak çıktı ve hutbesine şöyle buyurdu. Ey muhacir topluluğu, sizler artmaya başladınız. Ensar ise bugün bulunduğu durumdan daha fazla artmaz. Muhakkak ki Ensar benim sığındığım sığınağımdır. O halde onların iyilerine ikram edin, kötülerinden ise affedin. Yani onlar görmezden gelin. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Zeynuddin El-Raki, Mahacet-i Kurup'ta, Ahmet Hakim, Taberani, Ebunay Nain Marife'de rivayet etmişler. Muhbil Bina can e tercih etmiştir. 1260 Ayşe R.A'dan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Kadın için ensardan iki ailenin evi arasında konaklaması ile anne ve babasının yanında konaklaması arasında fark yoktur. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ganaim, nerisi, Ebu Kanaim en neriisi hadisu Ebekele Ver Rahta el yazmadır bu. Ahmet İbn Ban, Hakim, Bezzar, Ebu Ibn Hâkim Bezar Ebu Naím İbn Ebiyasım Hatip Kadîül Maristan rivayet etmişler elbette essayı da tercih etmiştir. Yani ensarın iki ev arasında konaklaması ensar o kadar güvenilirdir ki sanki kendi öz anne babasının evinde konaklamış gibi öyle güvenilirdir ensar bu vasfına işaret ediyor Allah Resulü Aleyhissalâtu Vesselâm. Fakir muhacirlerin fazileti 1161. Abdullah bin Amr radiyallahu dedi ki, ben mescitte otururken muhacirlerin fakirlerinin bir halka mescidin ortasında oturuyorlardı. Gün ortasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide girdi, onların yanına gidip oturdu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onların yanında oturduğunu görünce ona doğru kalktım ve şu sözlerine yetiştim. Muhacirlerin fakirleri cennete zenginlerden 40 sene önce girmekle müjdelenmişlerdir. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. İbn-i İbban, Darimi, Sünel Kübra'da Nesai, Taberani, Mucemül Kebir'de ve Müsned-ül Şami'inde, Ebu Naim Hilye'de, Beyhaki El Bağs ve Nüşur'da rivayet etmişlerdir. Sahabenin ilimde öne geçenleri, 1362 olur rivayet, Enes bin Maik radiyalan'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ümmetimin ümmetime karşı en merhametlisi Ebubekir'dir. Allah'ın dini hususunda onların en şiddetlisi Ömer'dir. Onların samimi olarak en çok hayal edeni Osman'dır. Hak ve batılı ayırt etmek bakımdan onların en isabetli hüküm vereni Ali bin Ebi Talip'tir. Kur'an okuyuşu bakımdan onların en üstünü Ubey bin Kaab'dır. Helal ve haramı en iyi bilenleri Muaz bin Cebel'dir. Feraiz ilmini en iyi bilenleri Zeyd bin Sabittir. Dikkat edin. Şüphesiz her ümmetin bir emini vardır. Bu ümmetin emini de Ebu Ubeyde Biner cerrahtır Bu hadis Bukhara ve müslim şartlarına göredir. İbn Mace, Tirmizi, Nesai, Ahmet, Hakim, İbn İbban Taymiyeci, Behakî rivayet etmişler. Muhbib bin Acâ Müsaîd etmiştir. Bazı sahabelerin fazileti 1263 olur. rivayet. Ebu Hurayra radıyallahu anh'ten sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ebu Bekir ne güzel bir adamdır, Ömer ne güzel bir adamdır, Ebu Beyd'e bin El-Cerrah ne güzel bir adamdır, Useyd bin Hudayr ne güzel bir adamdır, Sabit bin Kays bin Şemmas ne güzel bir adamdır, Muaz bin Cebel ne güzel bir adamdır, Muaz bin Amr bin El-Cemuh ne güzel bir adamdır. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Abdülhalik bin Esed Etraplusi et Mucemin'de, Buhari Tarih-i Kebir'de ve edebül ül Müfret'te, i̇bn Hakim Ahmet Tirmizi, Nesay-i Kübra'da, İbn-i Şeybe Bezzar, Ebu Ahmed el Hakim, Elesami vel Kuna'da, Ebu Naim Hilye'de, İbn-i Sakir tarihinde, Rafi et Tedbin'de rivayetler, Elbani Esay'a da Muhbil bin Adisay-i e tercih etmiştir. Genel olarak asabın fazileti 1364, Tarık bin Şeab Radyaland dedi ki, Tarık bin Şahab radıyallahu anh. Çünkü e, o sahabedendir. E, Allah Resulü aleyhisselatü vesselamı dinlememiştir ama, yani işitme e, yani bu lua erdikten sonra işitmemiştir ama çocukluk döneminde yetişmiştir Allah Resulüne. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in asabından hayatta kalanlar Habbab bin Eret radiyallah'ını ziyaret ettiler ve ona "Müjde sana ey Ebu Abdillah yarın kardeşlerine kavuşacaksın." dediler. Bunun üzerine Habbab radiyallah'ın ağladı. Onun ölüm halinden dolayı mı ağladı sorulunca dedi ki: "Ölümden dolayı sızlanmıyorum. Lakin bana bazı topluluktan e, hatırlattınız ve bazı toplulukları hatırlattınız ve onları benim kardeşlerim olmakla vasıfladınız." Şüphesiz ki onlar sevaplarını olduğu gibi alıp gittiler. Ben ise söylediğiniz amellerin sevabını onlardan sonra almış olmamamızdan korkuyorum. Bu eser Bukhara ve Müslim'in şartlarına göredir. İbnül Mübarek Züht'te, Muhafa bin İmran Züht'te, Ebu Dağlı Züht'te, Hümeydi Taberani İbni Bişran emalisinde, İbn-i Sattabakat'ta, Ebu Nain, Marife'de ve Hilye'de, Bulabi Kunağı'da, Beyhaki Çuhab-ı İman'da rivadetler. Burada sahabe işte ecirlerini alıp gitmiş bir topluluk olarak nitelediği için bu başlık altında verdik. Burada e, Habbab bin Eret radıyallahu anhu'nun tevazuuna da bir şey var yani. E, işaret var. 1365 NS radıyallan Halid bin Vel radıyallan ile Abdurrahman bin Af radıyallan arasında bir tartışma vardı. Halid Abdurrahman'a dedi ki bizden günlerce önce Müslüman oluşunuzla bize üstünlük taslıyorsunuz. Ancak biz de buna ulaştık. Yani siz bizden önce Müslüman olmuş olabilirsiniz ama biz de Müslüman olduk <gülüyor> diye böyle bir söz etti. Bu Nebi sallallahu aleyhi ve selleme anlatılınca şöyle buyurdu. Asabımı bana bırak. Nefsim elinde olana yemin ederim ki şayet Uhud dağı veya dağlar kadar altın infak etseniz onların amellerine ulaşamazsınız. Bu hadis Bukhani'nin şartına göredir. Ahmet bin Ambel Zeya'l-Makdisi İbna Sakir tarihinde rivayet ettiler. Elbani Esra'ya da tarzıcı etti. Yani ee, sahabeler arasında da böyle bir fazilet farkı vardır. Yani ilk Müslüman olanların sabıkunel evvelin denilen ilk Müslüman olanlar, ondan sonra hicret edenler, işte Bedir Savaşı'na katılanlar, fetihten önce Müslüman olanlar, fetihten sonra Müslüman olanlar, bunlar hep derece bakımından birbirlerinden üstündür. Ee, öncelik bu e bakımından burada asabını bana bırakın derken tabii Halib bin Velid anh Allah Resulü'nün asabı ama e, Abdurrahman bin Avf gibiler yani evvelinden ilk Müslüman olanlardan yani onları diğerine önceliyor burada Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Burada bize bakan yönü yani e, Halib bin Velid de dahil olmak üzere bütün asab yani fetihten önce ve fetihten sonra Müslüman olan bütün asab buna Ebu Sufyan da dahil e, hepsi Bizim için tazim edilmesi gereken yani, yani şu hadisin kapsamında olan kimselerdir. Ee, yani kişi altın dağlar kadar, Uhud dağı kadar altın bile infak etse onların ecrine ulaşamaz. Katade bin Diame Es Sedusi Rahimullah'ın fazileti. 1366 rivayet Humeydet Tayyip Rahimullah dedi ki, Enes Radiyallahu anh Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın saçları sorulunca dedi ki, Katade'nin saçları kadar, saçları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in saçlarına benzen kimse görmedim. Bunun üzerine Katader Rahimullah o gün çok sevindi. Bu eser Müslümin şartına göredir. Ebu Said İbnül Ağrabi, Mucem'in Ahmet, Ziyarul Mahdisi, Ebu Yala ve Tabakanlı İbn-i rivayet etmişlerdir. Bu ümmete verilen özellikler 1367'in olur rivayet. Ebu Musa radıyallahu anh dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. buyurdu bana beş şey verildi. Kırmızı ve siyaha gönderildim. Yani insanlara ve cinlere, her ırka. Yeryüzü bana temiz ve bir mescit kılındı. Ganimetler bana helal kılındı. Benden öncekilere helal kılınmamıştı. Bir aylık mesafeden düşmanlarıma korku vermekle yardım olundum. Bana şefaat etme yetkisi verildi. Hiçbir nebi yoktur ki şefaat yetkisi istemesin. Benim şefaat, ben şefaatimi ahiret günü için sakladım. Sonra onu ümmetimden Allah'a hiçbir şey ortak koşmadan ölenler için kullanacağım. Bu hadis Bukhara ve Müslim'in şartlarına göredir. Ahmet İbni Ebi Şeybe rivayet etmişler, Muhbil bin Adi, Can-ı Sait'te tarcih etmiştir. Amiroğullarının fazileti 1368. Ebu Caife radıyallahu anh dedi ki, Amir bin Sa Sağa oğullarından bir toplulukla beraber aptahta bulunan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gittik. Bize sizler bendensiniz buyurdu. El-Iraki Rahimullah bu rivayetin ardından dedi ki, bu hadis Hasen'dir. Ebu Yala Müsned'in bu şekilde rivayet etmiştir. Taberan'ın lafzı şöyledir. aptahta kendisine ait kırmızı çadırında bulunan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e gittik. Bize sizler kimlersiniz buyurdu. Biz de Amiroğullarıyız dedik. Buyurdu ki size merhaba. Siz bendensiniz, ben de sizdenim. Derim ki, burada zikredilen müsnedin Müslim'in şartına göre olup, İbni İbdan bunu Bukhari'nin şartına göre olan, bir isnad ile rivayet etmiştir. Bu durumda yani bir bütün olarak hadis Buhari ve Müslim'in şartlarına göredir. Evet bunu Zeynuddin el-Raki Mahacetül Kurb, fi fadiletül Urp yani Arap ırkının faziletine dair yazdığı kitapta e, tercih etmiş. İbn İban İbne ve Taberani Taberani Mucem'de ve e, Kitabut Duada Ebu Yala tabakanda İblisat, İbni İbn İbni Ayseme tarihinde İbni Yasım El Ahad Vel Mesane de rivadetler Elbani da tercih etmiştir. Kıbdilerin fazileti 1369 Kab bin Malik radıyallahu ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Mısır'ı fethettiğiniz zaman Kıbdilere iyi davranın zira onların zimmet ve akrabalık hakları vardır. Yani zimmet Müslümanların zimmet aktı ile yani zimmet aktı ile boyunduru altına girmiş bir de akrabalık hakları vardır. Ruhri Raymullah dedi ki, İsmail Aleyhisselam'ın annesi Kıptiler'den idi. Akrabalık ile kastedilen budur. Bu hadis Buhari ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Taberani, hakim, Tarihül i Kebir'de Bukhari, İbn-i Sattabakı'nda, Beyhaki Delail'de rivayet ettiler. Elbani Esra'ya da tercih etti. Mekke'nin fazileti, 1370 nolu rivayet, Abdullah bin Adi bin Hamra radıyallahu anh'den, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Hazvera denilen yerde bine üzerinde durmuş ve Mekke için şöyle buyururken gördüm. Vallahi muhakkak sen Allah'ın en hayırlı yerisin ve Allah azze ve celleye en sevimli olan yersin. Şayet senden çıkarılmış olmasaydım çıkmazdım. Yani zorla çıkarılmasaydım çıkacak değildim. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartına göredir. E bazı fıkıhtan nasipsiz kimseler bu hadisi vatan sevgisine delil getirmişlerdir. Hadisin bununla alakası yoktur. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'yi sevmesinin sebebi orayı Allah azze ve celle'nin sevmesi olarak açıklamıştır. Yani vatan sevgisinden dolayı çıkmak istememesi değil Allah'ın sevdiği yer olması sebebiyle çıkmak istememiştir. Hadiste açık zaten bu. İbn-i Ebi Hayseme e, tarihinde İbn-i İbban, Tirmizi, İbn-i Mace, Hakim, Ahmet, Abbin Hümeyt, Darimi, Sünev-i Kübra'da, Nesai, Mucem-i Lefsat'ta, Taberani, Mucem-i Sahabe'de, İbn-i Kani, Ahbar-i Mekke'de, Ezraki, Marife'de, Fesevi, i̇bn Ebi Şeybe, Müsned'inde, Begavi, Mucem-i Sahabe'de, İbn-i Ebi Asm-i El-Ahad ve El-Methani'de, İbn-i Azm-i El-Muhallâ'da rivadetler, Muhbib-i Nâh-i Sahâb-i Müsned'e tarcih etti. Ve e, İbn Ömer radıyallahudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Medine'de ölmeye gücü yeten orada ölsün. Zira ben orada ölene şefaat ederim. Bu hadis Buhari, Müslim şartlarına göredir. Tirmizi, İbn İbn Ahmed Sünen-i Kübra'da, Nesai, İbn Mace, Bezar, İbnü'l Arabi, Mücemmed, İbn Asakir tarihinde Beyhak Şuabü'l İman da rivayet Elbani es-Sıyah'a da muhbil bin Hadi'ye Müsned'de tarjet etti. 1372 son hadisimiz bu bölümde. Es-Sahib bin Hallat radıyallahu anh'ten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim Medine halkını korkutursa Allah da onu korkutur. Allah'ın meleklerinin ve bütün insanların laneti onun üzerinedir. Allah ondan hiçbir iyiliği kabul etmez. Bu hadis Bukhara ve Müslim'in şartlarına göredir. Hadiste geçen La yehtelullahu minhu sarfen ve la adlen ifadesi yani hiçbir iyilik kabul etmez diye tercüme ettiğimiz kelime genellikle ne farzını ne nafilesini kabul eder diye tercüme edilir. Yani farzadan ya nafile, hiçbir iyiliği kabul edilmez. Evet, bunu da Etduğul abi, El-Kunavel Esma'da, Ahmet, Nesay-i Kübra'da, Abdülrezzak, İbn Ebi Şebi'nin Hüsnedinde, bin Ebi Usami'nin Hüsnedinde, Taberani, Muca Musabe'de, Begavi, Muca Musabe'de, El-Cendi, fadailül Medine'de, el-hilai hilayatta El İbn Beyhas'ın elâhat vel mesânde İbnü Minde marife tusâbede Ebunaym hilyede ve marife tusâbede rivayet ettiler. Elbani es-Sâyyâdan ve Muhbil bin Ad'sâib el-Müsnede etti. Allah izni verirse kitabı tefsirin Kur'an bir sonraki derste devam edeceğimiz başlık Kur'an'ın tefsirine dair gelen Buhari Müslim şartlarına göre rivayetler aktarılacak. Subhaneke Allahumma bihamdike ve eşhedü en la ilaha illallah tevhidike le ve estağfiruke ve töbuke